PAPAPANOV'un Özel Noeli Evvel zaman içinde, Noel arifesi gününde, Rusya'nın küçük bir köyünde, PAPAPANOV adlı yaşlı bir ayakkabıcı, etrafına son bir kez bakmak için dükkanının dışına çıkmış. Mağazalarda ve evlerde ışıklar görünmeye başlamış ve kısa kış günleri bitmek üzereymiş. Heyecanlı çocuklar hemen içeri kaçışmışlar ve şimdi kapalı panjurlardan dışarı sadece muhabbet ve kahkaha sesleri taşıyormuş. Nuel mutfağının soluk ama lezzetli kokuları, karısının hala hayatta olduğu ve kendi çocuklarının küçükken ve onunla yaşadığı Noel zamanlarını hatırlatmış. Şimdi çocuklar şehirlere gitmişler. Genellikle neşeli yüzü şimdi üzgün görünüyormuş. Yüreği buruk şekilde kepenkleri kapatmış ve evine girmiş. Kömür ocağında ısıttığı kahveden bir fincan almış... ...ve içini çekerek büyük koltuğuna oturmuş. Papa Panov sık okumazmış ama bu gece... Büyük eski aile incili kendine çekmiş ve yavaşça bir işaret parmağıyla satırları izleyerek Noel hikayesini tekrar okumuş. Mary ve Joseph el ele yürüdü ve yakında onlar Bethlehem'deydi. Yorgunlardı ama dinlenecek bir yer bulamadılar. Demek Mary'nin küçük bebeği inek ağalında doğmuş. Ah canım, ah canım! Keşke onlar buraya gelseydi. Onlara yatağımı verirdim ve bebeği yorganımla örter, rahat ettirirdim. Ve sonra onu arayan üç kral geldi. Yanlarında muhteşem hediyeler taşıyorlar. Küçük bebek İsa bu dünyada doğdu ve birlikte krallar kralını karşıladılar. Üzülen Papa Panov İncil'i yerine bırakmış. Ne yazık ki ona verebileceğim hiçbir hediyem yok. Birdenbire yüzü parıldamış. Ah, ama burada bir şey var. Evet, hatırladığım kadar iyiler. Ona bunları vermeliyim. Bunu söyleyerek yavaşça kutuyu yerine kaldırıp tekrar oturmuş. Şimdi yorgun hissediyormuş ve okudukça uykusu da artmış. Yazılar gözlerinin önünde dans etmeye başlamış. Görece onları bir dakika için kapatmış ve Papa Panov kısa sürede uyuya kalmış. Beni görmeyi diliyordun Papa Panov. Ne diyeceğim? Yarın beni ara. Noel günü olacak ve seni ziyaret edeceğim. Ama dikkatli bakın çünkü size kim olduğumu söylemeyeceğim. Bekle, bekle, bekle! Ve bir şaşkınlıkla Papa Panov uykusundan uyanmış. Çanlar çalıyormuş, perdelerin içinden ince bir ışık süzülüyormuş. Benim ruhumu kutsa, bu Noel gününde. Ayağa kalkmış ve iyice gerilmiş. Ardından başını çevirip duvardaki saate bakmış. Saat sabahın dördüymüş. Ne? Çok erken kalkmışım. Birden dışarıdan gelen bir ses duymuş ve... Rüyasını hatırladığı için de çok mutlu olmuş. Aa, rüyam, evet gördüğüm rüya. Vay canına. bu sonuçta çok özel bir Noel olacak. Çünkü İsa beni ziyarete geliyor. Ama, ama nasıl görünecek? İlk Noel'de olduğu gibi küçük bir bebek olur mu acaba? Yetişkin bir adam mı? Bir marangoz mu? Yoksa büyük bir kral gibi mi? Bütün gün çok dikkatli olmak zorundayım. Böylece geldiği zaman onu tanıyabilirim. Papa Panov o anda perdeleri ve pencereyi açmış. Sokak kar kürüyen adam dışında boşmuş. Ah, kar kürüyen adammış. Peki neden Noel gününde çalışıyor? Sabahın bu soğuk ve dondurucu sisinde mecbur mu kalmış? Hey! İçeri gel! İçeri gir ve ısınmak için biraz sıcak kahve iç. İşçi ona bakmış, kulaklarına pek inanamamış. Ama süpürgesini bırakıp sıcak odaya girmekten çok memnun olmuş. Soğuktan kızarmış ellerini, sıcak fincanın etrafına dolamış. Ha Acaba bunu ee, birini mi bekliyorsunuz? ''Evet.'' Papa Panov ona rüyasını ve İsa'nın gelişini nasıl beklediğini anlatmış. ''Anladım. Umarım gelir. Bana asla beklemediğim bir Noel neşesi verdin. Rüyalarını gerçekleştirmeyi hak ettiğini söyleyebilirim.'' Bu Papa Panov'u güldürmüş. Adam kahvesini bitirmiş ve Papa Panov'un evinden ısınmış ve mutluluk dolu olarak ayrılmış. Bir süre sonra Papa Panov biraz lezzetli sıcak lahana çorbası pişirmeye başlamış ve beklediği ziyaretçisini görmek için arada sırada pencereye gidip dışarı bakmaya devam etmiş. Ama dışarı bakarken yüzü neredeyse kar kadar solgun olan genç bir kadın görmüş. İnce bir battaniyeye sıkıca sarılmış bir bebek taşıyormuş. Aman Tanrım! Biri orada soğukta nasıl dolaşıyor olabilir? Ve zavallı bebek onu içeri çağırmalıyım. Hey! Bakar mısınız? Genç hanım! Ha? Ne? Lütfen, lütfen evime gel ve kendini ısıt. Ateş bebeğinize de gerçekten iyi gelecek. Zavallı kadın buna inanamamış ve gözlerinden yaşlar boşalmış. Ah, teşekkür ederim Nazik efendim. Onu sıcak şöminenin önüne yönlendirmiş. O orada otururken küçük bebeği kıpırdanmaya başlamış. Ne kadar da sevimli. Ona biraz süt ısıtmama izin verin ve endişe etmeyin. Ben de kendi çocuklarımı büyüttüğümden ne yaptığımı bilirim. Papa Panov süt ısıtmış ve getirmiş, bebeği bir kaşıkla dikkatlice beslemiş. Ama onu beslerken soğuk nedeniyle bebeğin ayaklarının hafifçe mora döndüğünü fark etmiş. Ayakkabıya ihtiyacı var, hem de en kısa zamanda. İnanın bunun için param yok ve bir iş bulmak için bir sonraki köye gidiyorum. Ne iş olsa yapabilirim efendim. Papa Pano bir süre düşünmüş ve dün gece gördüğü küçük ayakkabıları hatırlamış. Ama bu ayakkabılar İsa için. Ama küçük bebeğin donmuş ayaklarını gördüğünde hiç düşünmeden kararını vermiş. İşte bunları alabilirsin. Ah, bak ona ne kadar mükemmel uydular. <gülüyor> o da mutlu görünüyor. Küçük kız çocuğu bacaklarını oynatarak gülümsemiş. Bize karşı gerçekten çok nazik davrandın. Tüm Noel dileklerin gerçek olur umarım. Kadın sıcak çorbanın tadını çıkarırken endişeyle caddede aşağı yukarı bakmış. Dışarıdaki insanların hepsi tanıdık yüzlermiş. Ailelerine giden komşularını görmüş. Başlarını sallamışlar, gülümsemişler ve ona mutlu Noeller dilemişler. Çorba bittiğinde ve bebek daha iyi olduğunda... ...kadın Papa Panov'a tekrar teşekkür etmiş ve evden ayrılmış. Size mutlu Noeller! Kapıdayken Papa Panov dondurucu soğukta yürüyen bir dilenci görmüş. Hemen içeri koşarak biraz sıcak çorba ve büyük bir ekmek parçası almış. Sonra aceleyle çıkıp dilenciye vermiş. Dilenci memnun olmuş. Ona teşekkür etmiş ve gitmiş. Papa Panov gülümsemiş ve tekrar evine girmiş. Ve kısa sürede karanlık çökmüş. Papa Panov camının önünde durmuş ama artık yoldan geçenleri göremiyormuş. Çoğu evine ulaşmış ve içeri girmiş. Kederli şekilde koltuğuna geri dönmüş ve yorgun şekilde oturmuş. Yani sonuçta sadece gördüğüm bir rüyaydı. Aniden... Hemen önünde yaşlı yol işçisi, bebeği olan genç anne ve dilenci ortaya çıkmış. Beni görmedin mi baba Pano? Ne? Bunu anlamıyorum. Sonra başka bir ses ona cevap vermiş. Bu onun rüyasındaki sesmiş, İsa'nın sesi. Ben açtım ve sen beni besledin. Çaresiz ve yalın ayaktım. ''Beni besledin ve ayaklarımı güzel ayakkabılarla kapattın. Çok üşümüştüm ve yorgundum. Kimsenin beni fark edeceğini bilmiyordum. Ama siz ettiniz ve beni mutlu ettiniz. Ben her üçü olarak da geldim ve fark ettiniz. Yardım ettiniz ve bizi eşit derecede sevdiniz. Teşekkür ederim.'' Papa Panov gözlerine ve kulaklarına inanamamış. Birden yüreği neşeyle dolmuş. Sonra hepsi sessizce ayrılmış, geriye sadece büyük saatin tiktakları kalmış. Büyük bir huzur ve mutluluk odayı dolduruyor gibiymiş. Papa Ponov'un kalbi neşeyle doluymuş. Sonunda keyifle şarkı söylemeye, gülmeye ve dans etmeye başlamış. Ho -ho -ho! Demek ki İsa gerçekten de geldi. Size mutlu Noeller, size mutlu Noeller... Size mutlu noeller ve mutlu yıllar dileriz. Ve böylece Papa Panov'un cömertliği kendi Noel'inde keyifli hale getirmiş. Kimin kim olduğunun önemi olmadan herkese nezaketle davranılması bu dünyayı gerçekten güzel yapan özelliklerden biridir. Ne olursa olsun Allah her yerdedir. Yapmamız gereken en önemli şey, herkesi karşılıksız ve eşit şekilde sevmektir.